Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Bugün sizler için enteresan bir konu seçtim ben. Daha doğrusu da konu değil de biz sürekli bir risklerden bahsediyoruz. Risk analizinden bahsediyoruz. Sürekli programlarımızda aman dikkatli olun. Teknoloji büyüdükçe uyanık olma noktası da aynı oranda büyüyor. Ee, i̇htiyacı büyüyor. İhtiyacı büyüyor. İşte aman hı falan sürekli böyle bir uyarılar yapıyoruz. Tamam da nedir bu risk? Yani şu riskin genel bir anlatımını, böyle basit riskler, basit olmayan riskler nedir? Bir riski anlatır mısın Nostal? Peki. Sen eve gittin akşam. Yatacaksın. Kapını kapatıyor musun? Ya Kapatıyorum. Kitliyor musun? Kitliyorum. Niye? Risk. <gülüyor> tamam, konumuz bu da. Kursuz riski. <gülüyor> tamam. Ya da mesela sabahleyin. İşte olman gerekiyor bir toplantın var ya da normal işe yetişeceksin ve diyelim saat sekiz buçukta işte olman gerekiyor. Ve işte olmak için de yapman gereken bir takım şeyler var parametre var ne var mesela sabah kalkış saatin var öyle değil mi? Hı. Ondan sonra uyanma saatin var fakat bunla da yeterli ondan sonra günün haftanın hangi günü olduğu var çünkü cuma günleri daha çok trafik oluyor da pazartesi günleri köprü geçip geçmeyecek olma durumun var. Başka ne var? İşte arabayla mı servise mi gideceksin bilgileri var. Bütün bu bilgileri topluyorsun ve sonra bir takım kararlar veriyorsun. Mesela uyanıyorsun, hazırlanıyorsun, bakıyorsun ki aa geç kalmışsın. Ve buna göre diyorsun ki ben kahvaltı edeyim, etmeyeyim. Hızlı bir kahvaltı edeyim, hiç etmeyeyim. İşte dişlerimi fırçalayayım, fırçalamayayım. İşte fırçalarım. Hatta e, ne denir ona... Ee, ...üzerime bir şeyler giyerken ona göre hızlı bir şeyler giyeyim... ...ya da yeni bir şeyler düşüneyim. İşte makyajı ne zaman yapayım gibi şeyler düşünürsün öyle değil mi? Evet. Aslında farkında... ...yani adını koymadan ama farkında olarak risk analizi yapıyorsun. Hatta sonuç olarak yola çıktın diyelim arabanı kullanıyorsun. Trafik kurallarına uyup uymamaya bile karar veriyorsun. Bütün bunlar bir şekilde ya yani analiz ederek aldığım önlemle Aldığım önlemler A ya da aldığın riskler. E diyorsun ki ben to e toplantıya geç kalmamın benim için önemi daha büyük. O yüzden işte trafik kurallarını biraz esneteyim. Daha hızlı gideyim. Eliyle gitmeyeyim diyorsun mesela. Peki e aşağı yukarı anladım. Bunu bizim konumuza getirdiğin zaman günlük hayatımıza nasıl e monte edeceksin? Şimdi... Aynı şöyle şu şekilde edeceğim şimdi gerçek hayatta biz bütün parametreleri biliyoruz yani sen dişini fırçalamamanın sana zararını biliyorsun ama yine de zaman zaman fırçalamama kararını verebilirsin. Çok geç kalmışları bir şeydir. Atarsın kendi dışarıya. Şimdi dış fırçama kötü bir örnek oldu ama. Ya da e, normal e, şehir içi hız limitlerinin biraz üzerinde gitmenin risklerinin farkındasın. Ama bunu üzerine alıyorsun Çünkü bir başka riski bertaraf etmek istiyorsun. Burada çeşitli kararlar ve e, belli analizler yapıyorsun günlük hayatında. Bunu çok kolay yapabiliyorsun. Çünkü tüm parametrelerin farkındasın. Evet. E, teknoloji tarafında da. Bizim hep söylediğimiz aslında farkında olun derken söylediğimiz aynı şey bana. Yani diyorum ki şimdi ben her gün bütün bilgisayarımı antivirüsle taratıp acaba virüs var mı diye bakmıyorum. Çünkü bunu bakmak için harcayacağım zaman emekle bir gün kontrol etmezsem yanlışlıkla girmiş olabilecek olan bir virüsün ikinci bir yere daha sıçrama olasılığı arasında bir oran kuruyorum. Bunu teknik olarak biliyorum ya da kafamda bunun hesabını yapabiliyorum. Ya da mesela geçen hafta konuştuk. İşte sen dedin ki bir süre e-mail e e e numarası ile ilgili mesajlar geliyor. Gidiyor. Ben onlarla ilgilenmedim. Çünkü nasıl olsa benim telefonum hani, faturalıydı. Zaten de ben çok konuşuyorum. Türkcell beni kesmeyi düşünemez. Ama öte taraftan da şunu düşünüyorsun. Ona harcayacağın emek, zaman... Ve kafanı yormaktansa bir problem olursa evde nasıl olsa yedek bir telefonun olduğunu biliyorsun. Kartona takar kaldığın yerden devam edersin. Sonra da bu telefonu kayıt altına alırsın. Evet. Dolayısıyla son derece rahatsız. Peki e, şunu merak ediyorum ama bunların hepsi bir takım şeyleri bilmekle bağlantı. İşte zaten Allah'tan kelime o, burada. Ama teknoloji de beni dahi bunu e, hakikaten dinleyicilerimizin moralini bozmak için değil ama... Bir şekilde senin sayende bu kadar iç içe yaşamama rağmen teknolojinin karanlık tarafıyla ve detaylarıyla biraz kullanım detaylarıyla ben bile yetişemiyorum. Yani o kadar bilmem gereken ve kendimi kollamam gereken şey var ki teknolojinin içinde olduğum zaman bunu nasıl ayıklayacağız? İşte bunu bir e, denir, nasıl denir ona? görev olarak algılaman gerekiyor Banu. Yani şöyle bir şey var. Sen evine yeni bir e, kilit taktırdın. Yeni bir çelik kapı taktırdın. Yeni çelik kapının da böyle enteresan bir anahtarı var. O anahtarı nasıl sokacağını ne tarafa doğru çevireceğini bir şekilde öğreniyorsun değil mi? Hı. Ama tabii bu sana çok kolay geliyor. Belki çok sıradan geliyor. Ama yeni bir teknolojiyi evine aldın. Yeni, yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladın. Bunun detaylarını anlaman öğrenmen gerekiyor. Yeni bir araba aldın arabanın üzerinde işte bir takım şeyler var işte kapıyı kilitleme tuşu var alarmı açma tuşu var alarmı kapatma tuşu var kapıyı açma tuşu var farklı bir takım tuşlar var arabanın bu tuşlarını öğreniyorsun çünkü öğrenmemen durumunda arabanın çalınacağını biliyorsun bu kadar bariz olmayan durumlarda da kullandığın teknolojide benzer bir görevin var aslında yani sen eğer e, bilgisayarla elektronik posta alıp veriyorsan elektronik posta alıp yollamanın getirebileceği ...problemleri ve bu problemleri nasıl engelleyebileceğini öğrenmek zorundasın. Evet. İşte risk yönetimi yapmaktan kastımız aman farkında olup olun diye her programda neredeyse benim veya senin söylediğin şey bu. Doğru. Aslında e, internet üzerinde yaptığımız bütün uğraşlarda ya da nasıl diyeyim kullanımlarda... E, çok basit önlemler de var. Bir taraftan senin konuşurken onu düşündüm. Yani biz zaten atla ve bir şey söylemiyoruz. Antivirüs, bu antivirüs programlarınızı kendiniz elinize de haftada bir onun hani bir otomatik yapıyor olduğunu mesela de ona güvenmediğin, güncelleyin, güncelleyin kendiniz elinizde diyoruz ki böylece hani programı canlı tutun şeklinde. Evet. Yani daha da fazla çok detay bir şey istemiyoruz. Bir anlamda değil mi? Tabii ben mesela şu anda artık hani e, ofisten ya da evden çıkıp bir banka şubesine gidip işlem yapmayı düşünemiyorum bile. Yani o kadar uzun zamandır elektronik bankacılık, internet bankacılığı kullanıyorum ve o kadar alıştım ki. Ama e, bu konfora alırken her şey aman ne kadar güzel. Ama bunun karşılığında acaba internet bankacılığından ben soyulabilir miyim? Soyulmamak için... Banka müşterisi sıfatıyla benim sorumluluklarım neler? Ben bunu bir okuyu vereyim dememekte de biraz bana çok komik geliyor. Evet. Yani evet. bugün hangi internet bankacılığı şubesine gidersen gidin, hangi bankanın ikine, hepsinde güvenlikle ilgili uyarılar. ...dikkat edin diye bir takım maddeler çıkıyordur. Onları bir alıcı gözüyle okumak zaten işin %95'ini çözüyor. E artık bir de ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Artık bu öyle bir noktaya gelmeye başladı ki... E ...karşı taraf yani örneğin bankalar... E ...bu konuda seni uyarmışsa... ...başınıza bir bela geldiği takdirde... ...kanun önünde de... ...mahkemeler önünde de... ...siz suçlu durumuna geleceksiniz. Yani bir uyarıyı almışsınız. Suçlu demeyelim de haksız, haksız diyelim. Haksız durumuna. E uyarıyı almışsınız ve siz bunu uygulamıyorsanız... ...o zaman... Hata tamamen sizde demektir değil mi? Doğru doğru. Ve işte zaten hani farkında olmak bu. Ben farkında olurum yapmam gerekenlerin. Mesela çok temel şeylerden bir tanesi internet bankacılığını hiçbir zaman e, halka açık herkesin kullanımına açık bilgisayarlardan kullanmamak gerekiyor. Mesela internet kafelerden kullanmamak gerekiyor. Ben de kullanmıyorum. Ama acil bir şey oldu. Yani benim çok acil. Diyelim beni aradın dedin ki işte var ya var diğer ya reklamlarda yandım bittim kül oldum bana para gönder. Ama ben 20 milyon istemem biliyorsun. İşte kaç para istiyorsan <gülüyor> o kadar gönder. Ne kadar onun üst limiti bilmiyorum. İşte ve ben de yanımda bilgisayarım yok bilgisayarlardan uzak bir yerdeyim. Ve hani gidip bunu hemen internet bankacığından sana para yollamak istiyorum. Ve burada ben kendi farkındayım artık. Ee, bunun bir problem olmasından internet kafeden internet bankacı kullanmanın bir ciddi risk olduğunu farkındayım. Ha bu riski alıyorsam derim ki tamam bana bunu alıyorum şunu yaparım hemen giderim sana parayı yollarım arkasından eve koşarak gidip şifremi değiştiririm hmm. ya da internet bankacılığı yerine telefon bankacılığıyla yapmayı tercih ederim. Çünkü risklerin farkındayımdır ne risk alıyorum neye karşı alıyorum bilirim. Peki çok güzel. Ben bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta işlemek istediğimiz konuya da şimdiden giriş yapmak istiyorum. Tabii. Laptoplarından yapıyorsun. Yani Kendi senin, Evet tamam. ve laptopun ne güzel. çalınıyor. Şimdi bunu haftaya işleyelim <gülüyor> Tamam. Sen çaldın mı laptopu da biz haftaya işleyelim konuyu. <gülüyor> tamam. Böylece bu haftaki konumuzun da sonuna geldik. Daha doğrusu genel e, teknolojinin karanlık yüzüyle ilgili zaten üst ve altında olan konuyu biraz Riski konuştuk sizde. bu hafta. Evet riski konuştuk. Size e, risk konusunda uyanık günler diliyorum ve haftaya görüşmek üzere. Güvenli günler.